Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain Rabbish shahli sadri ve sirli emri ve ahlul uqtaten billisani Bismillahirrahmanirrahim Ve idkala Musa li fetaahu la abrah Sadakallahu Lazim. Değerli Kardeşlerim Bugün Kehf suresindeki bir kıssadan Hızır aleyhisselamla ilgili hadiselerden bahsedeceğiz Kur'an-ı Kerim'de önemli surelerden hepsi önemli ama önem içerisinde Müslümanlar arasında büyük önem atfedilen surelerden birisi de Kehf suresidir Kehf suresinde dört önemli kıssadan bahsedilir bu kıssalardan bir tanesi Eshab-ı Kehf'tir. Ki ismini oradan almıştır. İkinci kıssa Hazreti Musa ile Salih Kul kıssasıdır. Üçüncü kıssa Zülkarneyn Aleyhisselam kıssasıdır. Dördüncüsü de Cuc ve Mecuc kıssasıdır. Kehf Suresi dört kıssa anlatır. Kur'an-ı Kerim'in kıssa anlatmaktaki amacı İnsanlara tarih bilgisi vermek, yer zaman bilgisi vermek demek değildir. Kur'an-ı Kerim genel olarak hemen bütün anlattığı olaylarda tarih bildirmez, yer bildirmez, zaman bildirmez. Onun içinde buradaki esas maksat insanların bu anlatılan kıssalardan kendilerine ibret olarak gelen yön neyse onu anlamalarıdır. Yoksa eğer herhangi bir yerdeydiyse net bir tarih, net bir bilgi verilmiş olsaydı o zaman çok daha durum farklı olur. İnsanlar e, ayrıntıya boğulurlar idi. Dolayısıyla da asıl maksadı kaybederlerdi. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya bir kulla gidip buluşmasını emrediyor. Bunun rivayetlere göre Hz. Musa Aleyhisselam büyük ülül azim peygamberlerden birisi. Ama bir gün kendisine sorulduğunda dünyanın en bilgili kimdir dendiğinde benim şeklinde cevap vermesi veya bir şekilde kendisinin en bilgili insan olduğunu evhamına kapılması neticesinde Allah Teala Peygamber de olsa ibret olsun diye ona ders vermek için, ikaz etmek için Hazreti Musa'ya vahiyde bulunuyor. Diyor ki ey Musa git falan yerdeki bir kulun yanına git. Salih bir kimsenin mecmal al diyor ayet-i kerime. İki denizin birleştiği yerde buna git de dünyanın en biri insanını gör. İşte bu isimler her ne kadar zikredilmese de Musa diye belirtiliyor Kur'an-ı Kerim'de Musa'nın Hazreti Musa olduğu belli peygamber olan Hazreti Musa ama diğer kul ise salih kul olarak adlandırıldığından müfessirlerimizin büyük çoğunluğu tamamına yakını Hazreti Hızır olduğunu bildiriyor. Hızır Aleyhisselam'ın tabii ki İslam dünyasında en çok merak uyandıran konulardan birisi Hazreti Hızır Aleyhisselam'la ilgili konulardır. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur. Buna mitolojik diyorlar, efsanevi bir şey. Çünkü insanların hepsinde Hazreti Hızır'ı görme, onunla birlikte yaşama vesaire vesaire düşüncesi var. Peki gerçekte nedir? Bunlarla ilgili konuşacağız. Değerli Kardeşlerim, Salih Kul diye bahsettiğine göre Bugün en fazla tartışılan konulardan bir tanesi şu Hz. Hızır peygamber midir, veli midir, salih bir kul mudur? Bununla ilgili bir tartışma vardır. İkincisi ölmüş müdür yoksa halen yaşamaya devam ediyor mudur? Kimisine göre halen gelir ki bu özellikle ehl-i sünnet inancının itikadının dışındaki olan kesimlerde çok daha fazla rağbet gören bir konudur mesela şu anda Hatay'da 200'ün üzerine Hızır Türbesi var 200 özür dilerim 300 küsür tane 320 tane civarında Hızır türbesi var. Her taraf Hızır türbesi. makam. Tabii bu türbeler de ayrı bir konudur. Bir yerin için türbe yapılır. Yani bunun daha başka gerekçeleri var ama Hazreti Hızır ile ilgili onu buna oryantalistler Hızırla ilgili konuda demişler ki bu Müslümanlar bunu başka kültürlerden aldılar. Yani eski Türk destanlarında işte Kılgamış destanları Vesaire İskendername bunlar da var Oradan alındı ithamı var Bir de Yahudilikte Hristiyanlıkları var Ondan aldı Ve dinlerinde kullanıyorlar bunu şeklinde ithamlar var Doğrusu nedir? Doğrusu Kur'an-ı Kerim'de net olarak Bu bilgiler verildiğine göre Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Hızır'ın Anlatıldığı Musa ile Salihul hadisesi vardır Gerçektir başka kültürlerde olması uydurulması anlamına da gelmez. Bazen nedir ki Yahudilikte bu bilgi Tevrat'ta çok çok azdır veya hiç geçmemiştir. Eğer onlar şimdi Müslümanların bu konuya önem verdiğini görünce kendileri de sahiplenip bir şekilde insanlara anlatıyor. Dolayısıyla Başka kültürlerde vardır. Bugün halk arasında Hıdrelles diye bir şey vardır. İşte e, bilmem bahar bayramı şeklinde. Bunun da kökeninde şu Hz. Hızır ile Hz. İlyas. ya bunlar senede bir gün toplanırlar, birleşirler. Biri karadan sorumludur, biri de havadan sorumludur gibi. Bunların birleşme günü söylüyor. Bunların hepsi hurafedir, bidattır. Bunlar dinimizi doğru şeyler değildir. Bizim için önemli olan Kesin, sahih bilgilerle verilen mesajları almamızdır. Hz. Hızır'la ilgili de böyle efsane türü, insanlar arasında anlatılan, dedikoduydu, aslı astarı olmayan şeyler değil. Bizim için burada mesaj önemlidir. İçeriki olarak hangi mesajı almamız gerekiyorsa bu önemlidir. Şimdi. Allah Hz. Musa'ya Mecmur Bahrain iki denizin birleştiği yere git dedi. Orada salih kulu gör ondan birleşti. dedi. Tabi Hz. Musa da kendisine bu görev verilince Mecmur Bahrain deneği yere gitti. Kendi yanındaki bir genç ile beraber. Sonra o Hızır Aleyhisselamla salih kulla buluşunca aralarında bir yolculuk gerçekleşti. Bu Mecmur Bahrain'in neresi olduğu da belli değil müfessirler 40 kadar ayrı yer zikrederler ee, işte bunlardan bir tanesinin e, Mısır'daki İskenderiye olduğudur başka yerlerde söylenir ama makul görünen Mısır'daki İskenderiye'de e, civarındaki olan bölüm olması muhtemeldir orada Mecmur Bahrain iki denizin birleştiği Kızıldeniz ile Akdeniz'in birleştiği yerden veya okyanusun birleştiği noktadan Hazreti Musa Hızır'la buluşmuş bir yolculuk etmişler. Bu yolculuğun başlangıcında Hazreti Hızır Hazreti Musa'ya diyor ki sen benimle birlikte yolculuk etmeye sabredemezsin. Hazreti Musa da diyor ki ben sabrederim. Eğer diyor e <gülüyor> in qala set sabiran ve la asileke sen beni sabredenlerden bulacaksın ve ben sana hiçbir konuda isyan etmeyeceğim karşı gelmeyeceğim diyor. Buradaki ilk karşılaşmadaki konuşmadaki husustan dikkat çeken yön şudur. Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'a diyor ki hel ette o hukale entu allimen öğrendiğin şeylerden Öğretmen üzere Sana tabi olabilir miyim Yani bir peygamber bile olsa Bir başkasından ilim tahsil ediyor Burada değişik öğütler çıkarılmıştır Öğüt yönüne en son geçeceğiz Bu karşılıklı birleşmeden sonra yolculuğa çıkıyorlar Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Bu yolculukta 3 olayın gerçekleştiğidir Nedir bunlar? Birlikte Mecmu'l-Bahray'ın iki denizin birleştiği yerde buluştular. Sonra gemiye bindiler. Gemide birlikte seyahat ettiler. Bunlar gemide seyahat ederken Hazreti Hızır geminin tabanını delmeye başladı. Hazreti Musa da şaşırdı. Kendi kendine söz vermişti. Ona da Hazreti Hızır'a da karışmayacağım vesaire demişti ama dayanamadı. Sen ne yapıyorsun dedi, bizi yolcu olarak aldılar ve sen bu gemiyi batırmaya çalışıyorsun. Bu yolculuktan sonra da Hz. Hızır dedi ki ona, hani sen sabredecektin. Bir kez birinci hatada affedildi, yolculuk devam etti. Devamında yine yolculuktan sonra, yolculuk esnasında, bir yere geldiler Hazreti Hızır, orada bir çocuğu öldürdü. Tabi suç daha büyük, daha katı, daha şiddetli, çetin bir şeyle karşılaşınca Musa Aleyhisselam yine dayanamadı. Sen ne yapıyorsun? Masum bir çocuğu öldürüyorsun deyince ondan sonra Hazreti Hızır tekrar ona dedi ki hani demedim mi ben sana? sen sabredemezsin diye Hz. Musa da artık anladı ki bu saatten sonra kendisinin bu sözünde durması zor. Onun için de dedi ki bana bir hak daha tanı. Eğer bu defada sabredemez sana soru sorarsam, yaptığın işe müdahale edersen artık bu aramızdaki birlikteliğin, beraber olmanın sonu olsun deyince de üçüncü bir hak tanıdı. Birlikte gittiler. Bu seferde geldikleri yerde bir memlekete geldiler. Bu memlekette ahalisinden yemek istediler. Ahali de onlara misafirperverlik göstermedi. Buna rağmen ses çıkarmayıp orada yıkılmak üzere olan bir duvarı Hazreti Hızır düzeltti. Tabi Hazreti Musa buna da şaşırdı. Dedi ki bu ahaliden sen yemek istedin, seni misafir etmediler ama sen bunlara iyilik yapıyorsun. Bunlardan keşke yaptığına karşı hiç olmazsa ücret isteseydin. Bir emekti karşılığında deyince Hazreti Hızır Aleyhisselam artık dedi bu senle kâle hâzâ firâgu beyni ve beynik. Bu benle senin arandaki yolculuğun artık sona ermesidir. Se ona bir ukebita ueli məlum təslatıy alih Şimdi sabr edemedin şeylerin ayrıntılarını ben sana anlatacağım. 3 olay gerçekleşmişti. Üçünde sonucunda Hazreti Hz. Bunların için yaptığını anlattı. Dedi ki, Ama səfina tufekanet demasəkin. Birincisi geme. Fakir Fugana'nın miskin olan kimselerinde, Onlar denizde çalışmaktaydılar. Deniz işleriyle uğraşan kimselerdi. Ama orada bir kötü kral vardı. Sağlam tüm gemilere el koyuyordu. Ben onu delip de ayıplı hale getirdim ki onu almasınlar. Buradaki maksadım o geminin özürlü hale getirilerek bir başkası tarafından o zalim kral tarafından gasp edilmesini engellemekti. İkincisi çocuk da aynı şekilde onun annesi, babası her ikisi de mümin inanan kimselerdi. Eğer o yaşamaya devam etseydi onlara zarar verecekti. Tuya'nı ve küfra azgınlık, taşkınlık yapacak, hatta küfre düşmelerine vesile olacaktı. Onun içinde tablere onlara daha o iki kişinin daha hayırlı bir evlat versinler diye bu olay gerçekleşti. Duvar hadisesi de o şehirdeki iki yetiminde babaları salih bir kimseydi. Ölmeden önce çocuklarıma kalsın diye kendi elinde bulunan değerli eşyalarını vesaire zinet sayılabilecek altın vesaireyi bu duvarın altına gömmüştü ki onlar büyüdüğü zaman bunu alsınlar burada tabi bizim insan olarak bilmemiz gereken hadise şu bu üçün üçü de normal şartlarda yapılacak şey değildir herhangi bir insanın ki alimler bunlara farklı yorumlar getirmiş mesela çocuk için o kısas yoluyla çocuk değildi gençti öldürülmeyi hak etmişti vesaire diye yorumlar getirilmiş ama esas itibariyle Hz. Hızır Allah'tan ve me'e faaltuhu en emri ben bunu kendi kendime yapmadım ben bunu Allah Teala'nın bana etmesiyle yaptım diyor dolayısıyla da bir insan bu bahsedilen ne herhangi bir gemiyi delebilir ölüm tehlikesi olacak olan ne böyle bir duvarı düzeltme yeteneği bir parmağıyla olabilir ne de masum bir insanı katletmesi doğru bir şey değil. Burada e, Hazreti Musa'ya bir ikaz vardır. Hz. Musa eğitilmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim bize bu kıssayı anlatmıştır. Bizim buradan alacağımız hadise kendimiz açısından bazı nasihatler vardır. Onları almamızdır önemli olan ki bunlar içerisinde alimler demişlerdi ki mesela Hz. Musa Hızır Aleyhisselam'a gidince ben daha büyük peygamberim, ülül azim bir peygamberim o rahatlık içerisinde değildi. Karşısında bir hoca vardı, eğitim aldığı ilim öğrendiği bir kimse vardı onun ezikliğini yaşadı hocaya karşı bir kayıtsız şartsız itaati vardı hatası olduğunda çekinmeden özür dilemesini bildi. Onun için de öğrenci kendisine bu hasletleri edinmeli. Sonra yine alınan derslerden, ibretlerden birisi Hazreti Musa ilim öğrenmek için uzak bir yere gitti. Onun için de bir insan ilim öğrenmek için uzak bir yere gidebilir. Arkadaşı vardı. İnsanın candan samimi arkadaşı olmalıdır. Tek başına kalmamalıdır. Candan samimi arkadaşı olmayan sol eli yok gibidir deniyor. Zannederim ıı, Şirazi sadece Şirazi'nin sözü. Aynı şekilde ilim öğrenmedeki maksat insanın rüşte ermesidir. Olgunluğa erişmesidir. Bir şeyler öğrendin ama fos hikaye öğrendiğinin sana hiçbir etkisi yoksa öğrenmenin de bir anlamı yok. Sadece, affedersiniz, kitap yüklü merkepler gibi bir hale gelmiş olur. Ne yapmalı? Eğitimin insanlara böyle bir faydası olmalı. Başka, insan ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, tevazuyu de elden bırakmamalı. Bununla, bununla övünmeli. Bunun dışında bir başka, bir başka mesaj olarak denmiş ki, insan her zaman sözünde durmalı. Hoca ile öğrenci bile, kendi aralarında belli konularda anlaşmışlarsa buna her iki tarafta riayet etmeli. Ben sabredemeyeceğim dedi. Eğer sabredemeyince de ne yaptı? Hz. Musa bile artık benim burada kalmamın bir anlamı yok diyerek e, özür diledi. Aynı şekilde anne baba ölen e, yetim kalan çocukları için bir define saklamıştı. Diye ayeti de e, alarak alimler diyor ki insan kendisinden sonra çocuklarını da düşünerek onların geleceğine uygun şekilde hareket etmeli. Mümkünse onlara kendilerini idame ettirecek bir şeyler bırakmaya gayret etmeli. Bunun dışında da insanın her en önemli hadiselerden birisi de şudur ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Hızır'a ilmi ledün ledün ilmi verdiğini anlatıyor. Dolayısıyla Hazreti Musa gibi ülü azim bir peygamber, en büyük peygamberlerden birisi bile olsa ledün ilmi dediğimiz maneviyata, manevi dünyaya ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en fazla bilgi sahibi olan insanın bile bu maddi ilimlerden sonra yontulması belli noktalarda ders alması eğitilmesi gerekiyor işte biz bunları görüyoruz ve son bir mesaj da şu ki Hz. Hızır geldiği şehirde kendisi misafir edilmeyince kızmadı onlara yaptığı işten de ücret almadı ücret beklentisi içerisinde olmadı onun için de İnsan yaptığı işi her zaman Allah rızası için yapmalı, buna gayret etmelidir. Son olarak toparlayacak olursak değerli kardeşlerim, Hz. Musa ile Hazreti Hızır'ın bir nefis terbiyesi içeren eğitim aldığını görüyoruz. Bunların birleştiği yer Kızıldeniz olması muhtemel olmakla birlikte, daha sonra muhtemelen Samandağ sahilinden Antakya'ya gelmiş olabilecekleri müfessirler tarafından da ifade ediliyor. Bu olayların burada gerçekleşmiş olması muhtemel olduğu gibi başka yerde de gerçekleşmiş olabilir. Ama önemli olan burada verilen mesajları en iyi şekilde anlamaktır. Yoksa ee, işin efsanevi boyutlarına girip başka yönlerine kaybolmak demek değildir. Bizim Musa ve Salih Kul Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'dan aldığımız mesaj budur. Bunun dışında yaşayıp yaşamadığı hususundaki deliller genel olarak onun öldüğü yönündedir. Ama bugün bazı insanlar Hz. Hızır'ı gördüğünü söylemektedirler. Bu muhtemelen bir başka insan şekline buyurmuş melek olabilir ki insanlara melekler her zaman görünebilir. Bu aklem mümkündür. Belki de başka düşünceler içerisinde bunu karıştırmış olabilirler ki Hızır tasavvurlarında hep farklı farklı şeyler vardır. İşte birisine göre şu şekilde bir başkasına göre bu şekilde bizim için kitap ve sünnet ortadadır. Dinimizi nasıl yaşayacağımız bellidir. Bunun dışında ölümsüzlük. Zaten hiçbir faniye verilmiş bir özellik değildir. Kur'an-ı Kerim'de de bunu Rabbimiz sıklıkla tekrarlamaktadır. Rabbim rızasına uygun hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.